Oynayanlar, Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, Mustafa Runyon, İsmail Yıldız, İhsan Efe, Sedat Yılmaz, Kasapoğlu, Gürkan Demir. Üçüncü Bölüm ...babanızdan söz ediyorduk. Ha, evet, evet. Babam, annemin köyü olan Göçüde imam. Beş vakit namazı kıldırır. Allah rahmet eylesin. Köye bir de mektep yaptırmıştı. Çocuklara Kur'an öğretmiş, yazı öğretmiş, aritmetik öğretmiş, makam ve usul öğretmiş. Talebelerin kabiliyetli ve yetişmiş olanına kalfa denirmiş. Yeni gelen çocuklarla da bu kalfalar ilgilenirmiş. Tarih, coğrafya, biraz da geometri gösterirdi. Maşallah, hepsi varmış babanızda. Ee, babam hem imam hem muallimdi. Üstelik vazifesinin saati, müddeti de yoktu. Cihattır der, sabahtan akşama bütün ömrünü bu hizmetlere verirdi. Talebeleri sadece erkekler mi? Oh, hayır hayır. Kızlar için ayrı bir mektep açmış. Burada abla denen yetişmiş kızlar küçüklere ders veriyor, Kur'an-ı Kerim öğretiyorlarmış. Herhangi bir engel yok yani. Bir döneme kadar yok. Fakat bu faaliyetler devam ederken yazı inkılabı oldu. Köy imamlarının Konya'ya gelerek 15 gün yeni harfleri öğrenmeleri mecbur tutuldu. Babam da bunlar arasındaydı tabii. Mektepte ne yapıyordu? Hem Latin harflerini hem de Kur'an harflerini öğretiyordu. Fakat o günlerde Kur'an harfleri yasak edildi ve jandarmalar dolaşmaya başladı. Rastgele mi dolaşıyorlardı yoksa ihbar mı oluyordu? Allah'a bilmiyorum. İhbar var deniliyordu ama var mıydı yok muydu bilmiyorum doğrusu. Neyse bir gün köyümüzün bağlı bulunduğu nahiyedeki karakoldan jandarmalar geldi. Mektebimizi bastılar. O dönemde dayım köyün muhtarıydı. Jandarmaları bir güzel ağırladı, misafir etti. Yemekler, tatlılar, tavuklar, kuzular... ...afiyet şifa olsun. Hayırdır? Köye teşrifinizin sebebi ne? İhbar var. Affedersiniz ne ihbarı var? Köyünüzde devrim düşmanlığı yapılıyormuş. Devrim düşmanlığı mı? O nasıl bir şey? Demek ihbar var ha? Allah Allah. Ya köylerde fahişe kadınları getirip oynatırlar. Kapatıp metres tutarlar. Kumar oynarlar. Yuvalar yıkılır. Bunlara ihbar yok. Ben cahil köylünün çocuğunu okutuyorum. Suçlu oluyor. Gelip mektebin basıyorlar. Allah Allah. Bu iş nereye varır? Bizim köyde yanlış bir iş yapılmaz çavuşum. Siz hiç merak etmeyin. Dayımın ikramları jandarmaları davet eder gibi oldu. Yağlar, ballar, yoğurtlar, yumurtalar, bakraçlar, sepetler ikide bir geliyorlardı. Babama hiç rahat verilmiyordu. Suçlanmak ağır bir şeydi. Suçlu muamelesi görmek, sürekli tehdit edilmek. Amcama mektup yazdı. Allah için vazife görüyorum diye katlanıyorum Şu an sürekli bir suçluyum düşmanı olarak görüyorum Bütün suçum sadece Kur'an'dan kopmamaya çalışmıyor Ama jandarma bir kral buldum Her an ellerim bağlı Hapse girebilirim Bir şey değil vazifeden temelli kalacağım Bir köyün çocuklarını cehaletten kurtaralım diye çalışırken Bir günde bütün millet olarak cahil oluverdik Bugün hocalar bile yeniden yazı öğrenmek zorunda. İnan ki tarihte böyle bir facia daha var mıdır? Yazı inkılapı dolayısıyla kimseye göz açtırmıyorlardı. 1930 yılı başında. Babam artık köyde Kur'an okutamaz hale geldi. O günlerde Konya'da amcamın oturduğu mahallenin yakınında... ...tekke mahallesi mescidinin imamı vefat etmiş. Mescidin mütevellisi de babamı kabul etmiş. Köyden ayrılmak zor oldu tabii. Neden zor oldu ki? E, hizmet edemez hale gelince babam köylülerden izin istedi. Vedalaştı, helalleşti... Özellikle talebelik yaşındaki çocuklar ağlıyordu. Babam da çok ağladı. Fakat ne yapsın? Babam da yol boyu ağladı durdu. Nihayet Konya'ya geldik. Havuzdan göle, gölden denize çıkmış bir palaa benzedim. Daha önce bir süre Konya'da kalmıştınız. Ama dikkatim başkaydı bu sefer. Köyde türkü okuyan yetim Hasan yerine... Konya'da her minareden ezan var, her camide kasideler, mevlitler. bilhassa Ramazan'da mukabeleler benim için fevkalade bir şey oldu. Siz neler yaptınız Konya'da? Babamın imam olduğu camide akşamla yatsı arası mukabele okumaya başladım. Günde bir cüz, yirmi sayfa okurdum. Bitmezse yatsıdan sonra tamamlardım. Cemaat de kalır dinlerdi. Kaç yaşlarınızdaydınız o zaman? 11 ee, bir yaşındaydım. Pederin himmetiyle hafızlığım çok sağlam oldu. Yanılmadan okuyan demir hafız denilenlerin arasına girdim. Hep babanızla mı çalıştınız? Tertil üzere okuma, kıraat ilmi ve güzel Kur'an okumak için Kadiri Şeyhizade Ali Efendi'nin medresesine gönderdi babam. Burası Hafız Mektebi adıyla diyanet tarafından müftünün izniyle resmen açılmış tek Kur'an Mektebi'ydi. Hocası maaşlıydı. Ali Efendi nasıl biriydi? Merhum ehli dil, gönül ehli, faziletli bir insan olmakla beraber çocuk ruhunu da çok iyi bilen bir hocaydı. İlk gittiğimde beni hatme başlattı. Birkaç sayfa okuttu. Baktı ki yanılmadan okuyorum... Ertesi gün gelen talebeleri dinleme görevi verdi. Hocaya vekâleten hıssa çalışan arkadaşları dinlemeye başladım. Mesela Doktor Ali Kemal Belviranlı bunlardan biridir. Benden sonra babamdan okuyup hıssını tamamladı. O da benim gibi tertil, tecvid, makam ve usul öğrenmek üzere Ali Efendi'ye gönderilmişti. Öyle bir dönemde Ali Efendi'nin dersleri Allah'ın ayrı bir lütfu olmuş. <gülüyor> sormayın sormayın O yıllarda bir kimsenin bir kimseye Arapça okutması, dini ders vermesi, hatta Kur'an-ı Kerim öğretmesi bile yasaktı. Herhalde Kur'an'ın bir mucizesi. Peki Hafız Ali Efendi'nin başka görevi var mıydı? O Altın Çeşme Camii'nin imamıydı. Kadiri i denilirdi kendisine. Kendisi şeyh değildi ama dört oğlundan doktor olan oğlu Said Sinan Abimiz milletvekilliği de yaptı. E, soyadları yüce soydu. Adres tek olunca talep de çok olmalı. Doğru. Kur'an öğrenmek isteyenler, hafız olmayı düşünenler, evladını hafız yetiştirmeyi ümit edenler hep bizim medrese dağılıyordu soluğu. O medreseden hatırınızda kalan başka talebeler var mı? Efendim, hemen hepsi ahirete, rahmeti rahmana intikal etmiş bulunuyorlar. Ama onların isimlerini hatırlarsınız. <gülüyor> Hatırlamaz mıyım? Mustafa Runyun Bey, Öksüz Mehmet dediğimiz çörekçi Hafız Mehmet Efendi, Konyalı Hafız Sami Efendi, Hafız Hakim Nuri Bey, Amcazadem Hafız Mehmet Kurucu, Sametzade Hafız Ahmet Efendi, Kaptanzade Hafız Mustafa Efendi, Arif Etik Bey, Hafız Abdullah Kanıcı. Ee, Doktor Ali Kemal Bey benden 4-5 yaş küçüktü. Çok zekiydi. 8-9 yaşında hafız olmuştu. Tertil, tecvid, makam, usul, kıraat öğrendiniz. Bu dersleri nasıl yapardınız? Evzu nasıl çekilir? Başlarken nasıl başlanır? Ortada nasıl meyan yapılır? Pesler nedir, tizler nedir? Meyanlar, pesler, tizler yapılırken, okumak istediğiniz, tutturduğunuz makamı takip ederken, harflerde taviz vermemek, tecvit hatası yapmamak, peganiye düşmemek, Kur'an'ı Kur'anlığından çıkarmadan nasıl okumak gerektiğini, kendisi okuyup, okutup, göstererek bize öğretiyordu. Bir çeşit meşk usulü yani. Mesela Sure-i Vel-Fecr'den bazı ayetleri Hicaz makamında önce hocamız okur, biz onun peşinden tekrar ederek okuyuş talimi yapardık. Ha, hocamızın bir özelliği daha vardı. Nasıl bir özellik? Ayrıca bize Kur'an-ı Kerim'i ve yaptığımız hizmetleri sevdirirdi. İslam cemiyetinin en şerefli, en mümtaz, en saygıdeğer kimseleri sinelerinde Kur'an-ı Kerim olan kimselerdir derdi. Sonra camilerde Allah'ın kitabını en güzel okuyanınız imam olsun buyururdu. İlmi fazla olan değil, Kur'an'ı güzel okuyan. Dikkat edin buna. Peki, Kur'an'ı güzel okumak nasıl olur? Efendim, Hafız Ali Efendi bu konuda bize iki misal verirdi. Hazreti Ali Raduallahu An Efendimiz'den rivayet edilir. Son kıldırdıkları namazlardan bir akşam namazında Resulullah sallallahu ve sellem Vettini ve Zeytuni suresini okudu. O gün bugün öyle bir okuyuş duymadım, görmedim, dinlemedim. Meğer ki Efendimiz elveda diyormuş. Peygamberi Zişan'ın arkasında bir akşam namazı kılmak daha nasip olmadı. Efendimizin Kur'an dinlemesi nasıldı peki? O Kur'an'ı nasıl dinlerdi? Abdullah bin Mesut Hazretlerinden rivayet olunur. Bir gün Peygamber Ziya'nın yanındaydım. Bana şöyle buyurdular. Abdullah benim evladım. Bir Kur'an-ı Kerim okusan da dinlesem. Bu teklif üzerine ''Ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim size indi, size iniyor. Huzurunuzda okumaktan teeddüp ederim.'' dedim. Oysa şöyle buyurdu. ''Evet, ben okumayı sevdiğim gibi Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyi de severim. Oku.'' Nisa suresinden başladım. Gözümü yumdum, okudum, okudum, okudum. Hz. Peygamber'e hitap eden ayete gelince gözümü açtım. Baktım ki mübarek gözlerinden yağmur gibi yaşlar dökülüyor. Ağlayarak dinliyorlar. O ayetlerde ne buyuruluyor ki? Mealen şöyle buyuruluyor. Habibim, önünde muazzam, muhteşem, mehib bir gün var. Mahşer günü. O gün bütün milletleri, ümmetleri çağıracağız. Her ümmet hakkında o ümmetin peygamberinden şahitlik isteyeceğiz. Ümmetin hakkında ne diyorsun, neler gördün, şehadet et diyeceğiz. Seni de bütün bunların hepsine, hem kendi ümmetine, hem de bütün ümmetlerin hepsine şahit kılacağız. Sana da bunların hepsine şahit ol denecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o an o sahneyi görüyor sanki. Kur'an'ı yaşıyor yani. E i̇şte biz de Kur'an'ı öyle dinlemeliyiz. Manası bilinmeden bu olmaz. Olamaz tabi. Peki Okurken de mananın bilinmesi gerekli değil mi? Elbette gerekli. Ses ona göre ayarlanmalı. Bunun için Hafız Ali Efendi bize bazı ilahiler öğretiyordu. Türkçe ilahiler. Mesela Hicaz makamında şu naat ı şerifi unutmuyorum. Hadden aştı ihtiyakım ya Resul göster cemalini. Yaktı beni iftirakın ya Resul göster cemalini. Nâtı şerifler sizi Medine'ye hazırlıyor gibi. Bir diğeri de Rast makamındaydı. Eyleyen uşakı şeyda daima talâtindir ya Resulullah senin. Derdile ahettiren şamu mesâ hasretindir ya Resulullah senin. Hafız Ali Efendi ile son görüşmeniz ne zaman oldu? 1955 yılında Medine-i Münevvere'den Konya'ya geldiğimde hocam Hafız Ali Efendi'yi ziyaret etmek istemiştim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda vazifeli bulunduğunu söylediler. Ankara'ya gidince Diyanet'e uğradım. <gülüyor> 20 yıl sonra orada gördüm. Görüştük. <gülüyor> Elini öptüm de şöyle demişti. Üçüncü bölümün son. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Or second? Would